Kalak da yanlış hatırlamıyorsam adamın biri alacak karanlıkta koşuyor, kadının biri çıkıyor, tutun bunu diyor, bana tecavüz etti diyor. Adamı tutup getiriyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam götürün, rejm edin diyor. Oradan birisi kalkıyor diyor ki Ey Allah Resulü diyor, ona tecavüz eden bendim o değildir. Bu neyi gösteriyor? Biri koşuyor, biri bağırıyor, millet de tutuyor, ne yapıyor? Alıp değişmek götürüyor. Ama adam günahı işliyor ama kalbi ne yapmamış? Körelmemiş. Allah korkusu hala var. Kalkıyor. Yani bir günah işliyor ama daha büyük bir günaha sebebiyet ne yapmıyor? Olmuyor. Vallahi Ve yine hadis kitaplarını okursanız kardeşler. Enes diyor ki bir adam diyor hırsızlıktan diyor. Eli kesilecekti diyor. Tabi peygamberin yanında olduğu için her olaya şahit olmuş. Birçok insan diyor eli kesileceğinde diyor titrer bir şeyler olur yani böyle bağırır bayılacak gibi olur rengi sararır. Bundaysa diyor öyle bir aramet görmedim diyor. Dinledim bir şeyler diyordu diyor. Şöyle kulak verdim adam diyordu ki diyor ey el. Vallahi. Senden benim ayrılmaklığın benim için daha hayırlı. Eğer sen benim bedenimde bulunduğun bulunursan, bulunduğun müddetçe bu bedenin hep ateşe girecek. Ama şimdi sen benden ayrılırsan, benim bedenimse ateşten kurtulacak. Bugün benim senden ayrılmaklığım benim için daha hayırlı diyor, diyor. Daha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 ismini bilir, cismini bilir, şarkısını bilir, şarkısını ne apa Sözlerini bilir. Halbuki şeytanın mizmarıdır bunlar. Müslümanın çocuğunun ise Allah'ın ayetlerini peygamberinin soyunu, sokunu, davetini ne yapması bilmesi gerekir. Dün bir matbaacı geldi. Aynı nüfus cüzdanı gibi bir kimlik eline geçmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın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 olmazdı Bakın bundan şunu kastediyorum. Kur'an'da birçok kıssa var. İsrailoğullarının başına gelmeyen kalmamış. Birçok bela ve musibet var. İdret mi almışlar? Azgınlıkları artmış. artmış? Neden? Evet. Halbuki insanın başına bir bela geldiğinde evet. ibret ders alması gerekmez. Ama ne yapıyor? Onların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 Allah Azze ve Celle söyle onlara cuma günlü ben onlara ne yaptım? Tatil kıldım. Yok biz cuma istemeyiz. Cuma, cuma istemişlerdir. Ya yani ne yapmışlardır? Azgınlıkta ileri gitmişlerdir. Allah da onların nurunu söndürmüştür. Evet. Şüphesiz ki kalpleri paslanmış, kirletilmiş olan insanlar hakkı ne yapamaz? Göremez. Basiret aslında iman etmiş bir kalbin ulaştığı yüce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 Hamdiki ve elhamdiki eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve elhamdülillahi rabbil